Riyaz-ı <IDOR> Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Sayıdeğer dinleyenler riyaz Salih'in hadis kitabımızın 194. babı olan birinci safın önemi konu ile ilgili Cabir bin Semure radiyallahu anhum'a anlatıyor bir gün Mescid-i Nebevi'de dağınık gruplar halinde oturuyorduk. Peygamber aleyhisselatu vesselam odasından çıkıp yanımıza geldi ve meleklerin Rableri huzurunda saf bağlayıp durdukları gibi saf bağlamak istemez misiniz buyurdu. Bunun üzerine biz ey Allah'ın Resulü melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf bağlayıp dururlar diye sorduk. Peygamberimiz onlar öndeki safları tamamlar ve aralarında en ufak bir boşluk gedik bırakmaksızın safta birbirlerine perçinlenmiş gibi bitişik dururlar. O halde sizler de özellikle namaz kılarken en ön saftan itibaren saflar arasında hiçbir boşluk bırakmamalı, bir saf tamamlanmadan sonraki safa başlamamalısınız. Ayrıca saflar arasında boşluk kalmaması için birbirinize iyice yaklaşmalı ve omuz omuza durmalısınız buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanlar ezan okumanın ve namazda birinci safta bulunmanın sevabını bilselerdi, müezzinlik yapmak veya ilk safta yer almak için birbirleriyle yarışır hatta münakaşa ederlerdi. Sonra da bunun için Kur'a çekmekten başka çare bulamasalardı bu sevaba nail olabilmek için Kur'a bile çekerlerdi. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Erkeklerin en çok sevap kazanacakları saf, en öndeki en az sevap kazanacakları saf da en arkadaki saftır. Kadınların ise en çok sevap kazanacakları saf en arkadaki en az sevap kazanacakları saf en öndeki yani erkeklere en yakın olan saftır. Ebu Said el-Hudiri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam ashabtan bazılarının gerilerde saf tutmaya çalıştığını gördü. Bunun üzerine onları uyararak öne doğru gelin ve bana uyun Sizden sonrakiler de size uyusunlar. Bir topluluk sevap ve iyilik konusunda ilerlemeye çalışmayıp geride kalmakta ısrar ederse Allah da onları geri bırakır buyurdu. Ebu Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam namaza başlayacağımız zaman eliyle omuzlarımıza dokunarak saflarımızı düzeltir ve şöyle buyururdu. Safları...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 radiyallahu Anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir saflarınızı düzgün tutun çünkü safların düzgün tutulması namazın tamamlayıcı unsurlarındandır safları düzgün olmayan bir namaz ne kadar güzel kılınırsa kılınsın eksik bir namazdır Buhari'nin bir rivayetinde ifade şu şekildedir çünkü safların düzgün tutulması namazın düzgün olmasını sağlayan unsurlardandır. Yine Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında namaz kılmak için kâmet getirilmişti. Peygamber aleyhisselam mihraba geçtikten sonra bize yüzünü dönerek şöyle buyurdu. Saflarınızı dümdüz tutun ve birbirinize sımsıkı yapışıp kenetlenin. Şunu da iyi bilin ki ben namaz kılarken... Sizi arkamdan da görüyorum. Allah Teala peygamberlerine risalet görevlerini hakkıyla yerine getirebilmeleri için diğer insanlara vermediği bazı üstün yetenekler bahşetmiştir. Bu itibarla Peygamber Aleyhisselam önünde olup bitenleri gördüğü gibi arka tarafta yapılıp edilenleri de görmekteydi. Nitekim Ebu Zer'den rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur: ben sizin görmediklerinizi görüyor, işitmediklerinizi işitiyorum. Vallahi benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler, çok ağlardınız. Buhari'nin bir başka rivayetinde Enes'in şöyle dediği nakledilir. Biz namaz için saf tutarken her birimiz omuzunu yanındakinin omuzuna, ayağını da yanındakinin ayağına bitiştirirdi. Böylece kelimenin tam anlamıyla,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 Tuğlalar birbirine kenetlenmiş bir bina gibi omuz omuza saf bağlayın. Safları son derece sık ve düzenli tutun aksi halde namaz saflarındaki düzensizlik ve eğrilik sizin bakış açınıza ruh dünyanıza da olduğu gibi yansır. Böylece ihtilafa düşer birlik ve beraberliğinizi kaybederek siyasi askeri ekonomik ve benzeri alanlarda başarısızlığa mahkum olursunuz. Düşman karşısında çözülür, gücünüzü kaybedip parçalanırsınız. Çünkü namazda safların düzenli olmayışı, müminlerin ortak hedef ve gaye sahip olmadıklarının fikren ve ruhen bölünüp parçalandıklarının aralarında kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının zafı uğradığını göstergesidir. Peygamber aleyhisselamın yine Müslim'de geçen bir sözü,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 Tam tekbir almak üzereyken göksü saf hizasından dışarı çıkmış bir adam gördü ve Ey Allah'ın kulu ya saflarınızı düzeltirseniz ya da Allah kalplerinize kin ve düşmanlık koyarak sizi ihtilafa düşürüp yüzlerinizi ayrı ayrı yönlere çevirir buyurdu. Bera bin Azib radiyallahu anhuma anlatıyor namaz için saf tuttuğumuz zaman Peygamber aleyhisselam geri gidenleri düzeltmek için eliyle göğüslerimize ve omuzlarımıza dokunarak safı bir baştan bir başa dolaşır ve eğri büyürü durmayın. Yoksa kalpleriniz de eğrilir ve aranızdaki dostluk, düşmanlığa, birlik, ihtilafa dönüşür buyurdu. Ayrıca derdi ki ilk saflarda bulunanları Allah rahmet, melekler de dua ederler. Abdullah bin Ömer radiyallahu Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Saflarınızı sık ve düzgün tutun, omuzları bir hizaya getirin, aradaki boşlukları doldurun, önündeki boşluğu doldurmayan kardeşinizi nazikçe elinden tutup yanınıza çekin. Saflar arasında şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın, her kim saflardaki boşlukları tamamlarsa... Allah da ona nimetlerini tamamlar. Kim de safları kesintiye uğratırsa Allah da ona verdiği nimetleri kesintiye uğratır. Enes bin Malik radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Saflarınızı sık tutun ve saflar arasındaki boşluğu en aza indirin. Boyunlarınızı da bir hizaya getirin. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın siyah bir kuzu gibi safların boş kalmış aralıklarından girdiğini görüyorum. Yine Enes radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Önce ilk safı tamamlayın sonra da sırayla arkadaki safları doldurun tamamlanmayan bir saf kalacaksa bu en arkadaki saf olsun. Ayşe radiyallahu anheden Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şüphesiz Allah safların sağ tarafında bulunanlara rahmet eder. Melekler de onlara dua ederler. Yine başka bir rivayette şüphesiz Allah cemaatle namaz kılarken safları düzgün tutan ve boşlukları doldurarak safları Tamamlayan kimselere rahmet eder. Melekler de onlara dua ederler. Bera radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselamın arkasında namaz kıldığımız zaman yüzünü döndüğünde karşısında olabilmek için onun sağ tarafında olmayı arzu ederdik. Çünkü o namazı bitirince genellikle sağ tarafından dönerdi bir defasında selam verdikten sonra bize dönerken şöyle dua ettiğini işittim. Kullarını diriltip huzurunda toplayacağın gün beni azabından koru Ya Rab. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cemaatle namaza dururken sağlı sollu safa durarak imamı ortanızda alın. İmamı ortanızda alın ve saflardaki boşlukları doldurun İlk gelen kişi imamın tam arkasında dursun diğerleri de onun sağına soluna durarak ilk safı oluştursun daha sonra gelenler birinci safta olduğu gibi imamın hizasından başlamak üzere sağlı sollu durarak safı tamamlasınlar 195. Bab sünnet namazların fazileti konu ile ilgili hadisler Müminlerin annesi ve Resulullah Aleyhisselam'ın hanımı Ümmü Habibe Remle bint Ebu Süfyan radiyallahu anhuma diyor ki Peygamber Aleyhisselam'ı şöyle buyururken işittim. Bir Müslüman yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak için her gün farzların haricinde sünnet olarak 12 rekat namaz kılarsa Allah ona cennette bir köşk hazırlar. Abdullah bin Ömer Radyallahu anhuma anlatıyor. Peygamber aleyhisselam ile birlikte sabah namazından önce 2, öğle namazından sonra 2, cuma namazından sonra 2, akşam namazından sonra 2 ve yatsı namazından sonra 2 rekat olmak üzere bir günde toplam 10 rekat sünnet namaz kıldım. Abdullah bin Muaffel radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselam üç defa arka arkaya her ezan ile kamet arasında kılınması meşru olan sünnet namaz vardır buyurdu. 3. defasında ise kılmak isteyenler için diye ekledi. 196. bab sabah namazının sünnetinin önemi konuyla ilgili Hazreti Ayşe radiyallahu anh'a diyor ki Peygamber aleyhisselam öğle namazın farzından önceki 4 rekat ile sabah namazın farzından önceki 2 rekat sünneti hiç terk etmezdi. Yine Ayşe radiyallahu anh'a şöyle diyor Peygamber aleyhisselam sabah namazın 2 rekat sünnetine diğer nafile namazlardan daha fazla önem verirdi. Yine Ayşe radiyallahu anheden Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Sabah namazın iki rekat sünneti dünyadan ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Müslüm'de yer alan bir diğer rivayet şöyledir. Bu iki rekat namaz bana bütün dünyadan daha sevimlidir. Peygamber aleyhisselatü vesselamın müezzini Bilal bin Rabah radiyallahu an anlatıyor. Bir gün Bilal Resulullah Aleyhisselam'a sabah namazının vaktinin girdiğini haber vermeye gelmişti. O sırada Ayşe Bilal'e bazı şeyler sorarak onu meşgul etti. Bu arada ortalık da iyice ağırmaya başlamıştı. Bunun üzerine Bilal Resulullah'a seslenerek namaz vaktinin girdiğini haber verdi. Fakat Peygamberimiz namaza çıkmadı. Bilal tekrar tekrar çağırmasına rağmen peygamber aleyhisselam odasından çıkmakta gecikti. Nihayet Resulullah aleyhisselam çıkıp meşcide gelerek sabah namazını kıldırdı. Daha sonra Bilal peygambere durumu anlattı. Ayşe'nin bir şeyler sorarak ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini, peygamber aleyhisselamın da namaza çıkmakta geciktiğini, bu yüzden ikinci kez seslendiğini söyledi. Bunun üzerine Resulullah ben o sırada sabah namazın iki rekat sünnetini kılıyordum dedim. Bilal iyi fakat ey Allah'ın Resulü namaza çok geç geldiniz deyince Peygamber aleyhisselam bundan daha fazla da geç kalsaydım yine de bu iki rekat sünneti güzelce itina ile kılardım buyurdu. Ayşe radıyallahu anheden rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam sabah namazının ezanı ile kâmet arasında hafifçe ve süratli bir şekilde iki rekat namaz kılardı. Peygamber aleyhisselamın ezanı işittiği zaman sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar çabuk kılardı ki acaba Fatiha suresini okudu mu diye kendi kendime sorardım diyor Buhari ve Müslüm'de geçen bir rivayete göre. Yine Müslüm'ün bir rivayetine göre Ayşe radiyallahu şöyle demiştir. Peygamber aleyhisselam ezanı duydu veya tan yeri zaman sabah namazın sünnetini fazla uzatmadan kılardı. Abdullah bin Ömer radiyallahu şöyle diyor. Peygamber aleyhisselam gece namazdan ikişer rekat kılardı. Gecenin sonunda da bir rekat vitir kılarak gece namazını tamamlardı. Sabah namazın farzından önce de kulağı kâhmetteymiş yani kâhmetin okunmasına çok az bir zaman kalmış gibi çabucak iki rekat namaz kılardı. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam sabah namazın iki rekat sünnetini kılarken bazen birinci rekatta Zamm-ı Sure olarak Bakara suresindeki şu ayeti okurdu. De ki bizler Allah'a iman ettiğimiz gibi bize gönderilen Kur'an ayetlerini İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve sonraki nesillere gönderilen vahiylere, ayrıca Musa'ya ve İsa'ya verilen kitap ve mucizelere, kısacası Rableri tarafından peygamberlere gönderilen bütün vahiylere inanır, aralarında hiçbir ayrım gözetmeyiz. Çünkü biz Allah'a gönülden boyun eğen kimseleriz. İkinci rekatta da şu ayeti okurdu. Nihayet İsa, Onlardaki inkarcı tavrı sezince etrafındaki müminlere seslenerek Allah yolunda zalimlere karşı başlattığı mücadelede kimler bana yardımcı olacak diye sordu. Bunun üzerine havaliler dediler ki Allah'ın elçisinin yardımcıları biz olacağız. Zira biz Allah'a yürekten iman ettik şahit ol ki biz tüm benliğimizle ona boyun eğmiş kimseleriz. Diğer bir rivayete göre Peygamber aleyhisselam ikinci rekatta Ali İmran suresindeki şu ayeti okurdu. De ki ey ehli kitap gelin sizinle bizim aramızdaki şu ortak ilkelerde buluşalım. Allah'tan başkasına tapmayalım. Hiç kimseye ve hiçbir şeyi ilah mertebesine yüceltip Allah'a ortak koşmayalım. Allah'ın yanı sıra içimizden birilerini her emrine kayıtsız şartsız itaat edilen efendiler ve Rabler edinmeyelim. Eğer bu çağrıya da olumsuz cevap vererek yüz çevirirlerse de ki şahit olun ki bizler Allah'ın iradesine gönülden boyun eğen kimseleriz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam sabah namazın iki rekat sünnetinde zammı sure olarak çoğu zaman kafirun ve ihlas surelerini okurdu. Dikkatle kulak verildiği takdirde Resulullah aleyhisselamın sünnet namazlarda hangi sureler okuduğu anlaşılabilirdi. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma diyor ki Bir ay boyunca Peygamber aleyhisselamın namazına dikkat ettim. Sabah namazının sünnetinde devamlı kafirun ve ihlas surelerini okuyordu. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.